Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Peçeli Kiracı Bay Sherlock Holmes'ün 23 yıl boyunca aktif görev yaptığı ve bunun 17 yılında benim de onun yanında olmama, maceralarını kaleme almama izin verdiği düşünülürse, elimin altında ne kadar malzeme olduğu daha iyi anlaşılır. Dolayısıyla asıl sorun bulmakta değil, seçmekte de olmuştur her zaman raflar dolusu yıllıklar, belgeler ve vaka raporları. Sadece suça meraklı olanlar için değil, Victoria döneminin sonlarına denk gelen bir zaman dilimi içinde yaşanan toplumsal skandalları öğrenmek isteyenler için de bir hazine niteliği taşımaktadır. Skandal demişken, ailelerinin onurlarına ya da atalarının itibarına bir zarar gelmesin diye yalvar yakar mektuplar gönderen şahısların içi rahat olsun. Bu hatıraların arasından seçim yaparken, Dostumu her zaman diğerlerinden ayıran niteliklerden olan sağduyu ve profesyonelliği elden bırakmıyor, bize emanet edilen güvenlerine hiçbir zaman ihanet etmiyoruz. Sırası gelmişken bu belgeleri ele geçirip imha etmek isteyenleri bir kez daha şiddetle kınadığımı belirtmek isterim. Ancak arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi bildiğimiz bu girişimlerin tekrarlanması halinde, Bay Holmes'ten aldığım yetkiye dayanarak söylüyorum, Politikacı, fener ve evcil karabatakla ilgili hikaye kamuoyuna sunulacaktır. Mesajın gerekli yerlere gittiğini umuyorum. Bütün bu vakalarda Holmes'ün artık bütün okurların aşina olduğu o kendine özgü içgüdü ve gözlem yeteneklerini tam anlamıyla sergileme fırsatını bulduğunu sanmak doğru olmaz. Bazen bir ağacın meyvesini kopartmak için daldan dala atlamak zorunda kalırken bazen de o meyve dost doğru kucağınıza düşmüştür. Ancak en az intihar ediler çoğu zaman Holmes'un kendini gösteremediği bu vakalarda yaşanmıştır. Şimdi size anlatmak istediğim hikaye de bunlardan biri. Son olarak bazı isimleri ve yerleri değiştirmeme rağmen geri kalanının aynen anlatıldığı gibi yaşandığının da altını çizerek başlıyorum. 1896'nın sonlarına doğru bir sabah Holmes'ten acele yanına gelmemi isteyen bir telgraf aldım. Baker sokağına vardığımda Holmes duman altı olmuş odada, karşısında yaşlıca, anaç bir kadınla oturmuş beni bekliyordu. ''Bu hanım, Güney Brixton'dan Bayan Merilov olur.'' dedi dostum elini havada savurarak. ''Kendisi tütün içilmesinde bir sakınca görmüyor. Bu kötü alışkanlığına devam etmek istersen çekinme.'' ''Bayan Merilov'un ilginç hikayesi, sonunda senin de yardımına ihtiyaç duyabileceğim yeni gelişmelere gebe.'' ''Elimden geldiğince...'' Tahmin edersiniz ki Bayan Merilov, Bayan Ronder'ın yanına gideceksem, yanımda bir şahit olmasını isterim. Ama siz yine de bunu kendisine önceden bildirin. Size minnettarım Bay Holmes, dedi konuğumuz. Siz yeter ki gelin, gerekirse yanınızda bütün mahalleyi getirseniz de olur. O halde öğleden sonra geliriz. Ama işe girişmeden önce her şeyi doğru anlamış mıyız bir görelim. Böylece Doktor Watson da meseleyi kavramış olur. Yanlış hatırlamıyorsam Bayan Ronder'ın 7 yıldır kiracı olduğunu ama yüzünü sadece bir kez gördüğünüzü söylemiştiniz. ''Görmez olaydım.'' dedi Bayan Merilov. Çok korkunç bir haldeymiş anlaşılan. Ona yüz demeye bin şahit ister Bay Holmes. Daha da bir şey demiyorum. Bir keresinde kadın yukarıdaki pencereden dışarı bakarken sütçü görmüş onu da adamcağız korkudan elindeki güğümü düşürüp bütün sütü ön bahçeye döküvermişti. İşte böyle bir surat. Onu gördüğümde gafil avlanmış, hemen örtünüp ''Evet Bayan Merilov, artık peçemi neden açmadığımı anlamışsınızdır herhalde.'' demişti. ''Geçmişi hakkında bir şey biliyor musunuz?'' ''Hiçbir şey bilmiyorum.'' ''Odayı tutarken referans göstermiş miydi?'' ''Hayır bayım ama kirayı peşin vermişti, hem de fazlasıyla. Masanın üzerine avansı koyduğu anda ağzımı açamadım. Bu devirde benim gibi yoksul bir kadının böyle bir teklifi reddetme lüksü olmaz.'' ''Peki neden sizin evinizi seçtiğini söyledi mi?'' ''Benimki yoldan epey uzakta olduğu için diğerlerinden daha sessizdir. Ayrıca bekardan başkasına oda vermem. Kendi ailemde olmadığı için evim her zaman sakin olur. Başka yerleri de denemiş. Benimkinin ona en uygun yer olduğuna karar kılmıştır herhalde. Zaten kadın karışanım görüşenim olmasın yeter.'' diyor. Karşılığını her türlü de ödüyor. ''Demek ki o günkü kazanın haricinde kadının yüzünü başından beri görmediniz.'' Bu gerçekten de son derece ilginç bir hikaye ve işin aslını öğrenmek istemekte haklısınız. Aslında benim bir sıkıntım yok Bay Holmes. Kirayı aldığım sürece benim için hava hoş. Üstüne üstlük onun gibi sessiz, dertsiz bir kiracı daha yoktur herhalde. Peki o zaman bana neden geldiniz? Söz konusu olan kadının sağlığı Bay Holmes günden güne eriyip gidiyor. Kafasına da takmış cinayet diye bağırıp duruyor. Cinayet. Bir keresinde de şöyle bağırdığını duydum. Seni vahşi hayvan, seni canavar. Gecenin bir yarısı herkesi ayağa kaldırdı. Ben de sabahına gidip, Bayan Ronder dedim. Ruhunuzu sıkan bir mesele varsa bir rahibe gidin. Olmadı polis var. Biri size yardım eder artık. O da bana Tanrı aşkına hayır polis olmaz demesin mi? Rahip de geçmişi geri getiremez. Ancak ölüp gitmeden gerçeği birilerine anlatırsam içim rahat eder. Dedi sonra da. Ben de o zaman şu dedektife gidin siz de, dedim. Sizi kastederek. Kadın bu fikre bayıldı. İşte aradığım adam, dedi. Neden daha önce düşünemedim ki, dedi. Onu buraya getirin Bayan Merilov. Gelmeyecek gibi olursa, meşhur yabani hayvan terbiyecisi Ronder'ın karısı olduğumu söyleyin. Bunu söyledikten sonra, üzerine bir de Abbas Parva'nın adını verin, dedi. Bakın buraya da yazdırdım, Abbas Parva. Eğer sandığım kişi ise bunu görünce mutlaka gelecektir, dedi sonra. Gideceğim de zaten, diye karşılık verdi Holmes. Pekala Bayan Merilov, her şey için teşekkür ederim. Şimdi izin verirseniz biraz Doktor Watson'la da konuşmak istiyorum. Öğlene kadar sürer. Saat 3'e doğru Brickstone'daki evinizde oluruz. Konuğumuz odadan dışarıya paytak paytak çıktıktan sonra, itiraf etmeliyim ki Bayan Merilov'un yürüyüş şeklini anlatmak için başka bir tabir bulamadım, Sherlock Holmes müthiş bir enerjiyle köşete duran kitaplara saldırdı. Birkaç dakika sayfaları hızla karıştırdıktan sonra aradığını bulduğunu belli eden keyifli bir homurtu çıkardı. O kadar heyecanlıydı ki hiç ayağa kalkmadan bağdaş kurup kucağına o koca koca kitaplardan birini alarak Buda gibi oturdu yere. Bu vaka o zaman da başımı ağrıtmıştı Watson. Kenarlara aldığım notlardan da belli. İtiraf etmeliyim ki bir sonuca ulaşamamıştım ama yine de sorgu hakiminin yanıldığından emindim. Abbas Parva olayını hatırlamıyor musun? Hayır, Holmes. Gerçi seninle o zamanlar da birlikteydik ama bundan bir şey çıkmaz diye düşünüp fazla üzerinde durmamıştım. Bu belgelerden bak istersen. Sen anlatsan olmaz mı Holmes? Bak o daha kolay. Zaten anlatmaya başlayınca hatırlarsın muhtemelen. O zamanlar Ronder'ı tanımayan yoktu. Vonville ve Sanger'ın ezeli rakibi dönemin en büyük şovmenlerinden biriydi. Ama anlaşılan sonradan içki belasına kapılmış ve büyük trajedinin yaşandığı sıralarda hem kendisi hem de gösterisi çöküşteymiş. Her şey, geceyi bitirmek için Berkshire yakınlarında küçük bir köy olan Abbas Parva'da durakladıklarında olmuş. Asıl gitmek istedikleri yer Wimbledon'mış ve Abbas Parva küçük bir yer olduğu için çadırları açmaya bile değmeyeceğine karar verip sadece geceyi geçirmek için durmuşlar. Gösterilerinin en büyük numaralarından biri müthiş bir Kuzey Afrika aslanıymış. Ronder ve karısı, gösteri sırasında Sahra Kralı adını verdikleri bu aslanın kafesine girerlermiş. Bak, bu fotoğraf gösteri sırasında çekilmiş. Şu iri yarı adam Ronder, yanındaki zarif kadın da karısı. Soruşturma sırasında aslanın ne kadar tehlikeli bir hayvan olduğuna da değinilmiş. Ama her zamanki gibi bunun da üzerine fazla durulmamış. Ronder ve karısı, aslanı geceleri beslermiş. Bazen biri, bazen diğeri gider, Yemeği kendileri götürdüğü sürece onları sahibi belliyip zarar vermeye kalkışmayacağına inandıkları için bu işi başka kimsenin yapmasına izin vermezlermiş. O gece, ki 7 yıl önce oluyor, ikisi birlikte gitmişler ve ayrıntılarının hiçbir zaman ortaya çıkarılamadığı korkunç bir olay yaşanmış. Bütün kamp sakinleri gece yarısı hayvanın kükremelerine ve kadının çığlıklarına uyanmışlar. Seyisler ve diğer görevliler ellerinde fenerlerle olay yerine gittiklerinde Korkunç bir manzarayla karşılaşmışlar. Ronder, kafasının arka tarafı ezilmiş, derisinde büyük pençe izleriyle kapısı açık olan kafesin 10 metre kadar uzağında yerde yatıyormuş. Kapının hemen dibinde ise bayan Ronder, yerde sırtüstü yatmaktaymış. Hayvan, kadının yüzünü öyle fena parçalamış ki, görenler kadının çok fazla yaşayamayacağına kanaat getirmiş. Ama yine de iri yarı Leonardo ve Pagliaccio Griggs hemen atılmış. Arkalarından gelen diğer adamların da yardımıyla aslanı kafese sokup kapısını kilitlemeyi başarmışlar. Hayvanın kafesten nasıl çıktığını anlayan olmamış. Çiftin içeri girmeye yeltendiğinden ve hayvanın bir punduna getirip üstlerine atladığından başka bir şey gelmiyormuş kimsenin aklına. Bir şey haricinde dikkate değer başka bir delil yok. O da acından aklı başından gitmiş kadının karavana götürülürken korkak, korkak diye bağırışı. Kadın ifade verecek hale ancak 6 ay sonra gelebilmiş. Ama soruşturmadan başka bir şey çıkmayınca adamın talihsiz bir kaza sonucu öldüğüne hükmedilmiş. Başka ne olabilir ki? diye sordum. Sen de haklısın. Ama Berkşay karakolunun cevval memurlarından genç Edmunds'ın aklına takılan birkaç şey olmuştu. Zeki bir çocuktu o. Hatta sonradan Allah'a habata gönderdiler onu. Ben de meseleyi ondan öğrendim zaten. Bana uğrayıp anlatmıştı. Şöyle zayıf, sarı saçlı bir adam mıydı? Aynen. Bak gördün mü? Nasıl da yakaladın hemen. İyi de onun aklına takılan şeyler neymiş? Aslında ikimizin de aklına aynı şeyler takılmıştı. Her şeyden önce bütün meseleyi kafada yeniden tasarlamak çok zordu. Olaya bir de aslanın gözünden bak. Hayvan serbest kalmış. Peki ne yapmış? Hemen Ronder'ın üzerine atlamış. Ronder dönüp kaçmaya çalışmış. Bunu kafasının arkasındaki izlerden anlıyoruz. Ama aslan onu yakalayıp haklamış. Peki sonra ne yapmış? Kaçıp oradan gideceğine kadına dönmüş. Ve onu da yere devirip yüzünü paramparça etmiş. Sonra bir de kadının kocasının onu hayal kırıklığına uğrattığını düşündüren çığlıkları var. Zavallı adam ona nasıl yardım edecekti ki? İşin zorluğunu görebiliyor musun? Evet. Başka bir şey daha var. Şimdi düşününce aklıma geldi. Aslan'ın kükrediği kadının çığlık attığı sırada bir adamın korku dolu bağırışları da duyulmuş. Rondurdu muhakkak. Kafatası öyle parçalanan birinden nasıl ses çıkabilir ki? En az iki tanık, kadının çığlıklarına bir de erkek sesinin katıldığını belirtiyor. Herhalde o sırada kamptaki herkes bağırışıp duruyordu. Bu arada diğer noktalarla ilgili de bir önerim var. Duymak isterim. Aslan serbest kaldığında çift kafesten 10 metre kadar ötede yan yanaydı. Adam kaçmaya çalışırken yakalandı. Kadın ise kafese koşup kendini içeri kapatmaya karar verdi. Bu belki de tek kaçış yeriydi. Ama hedefine ulaşmak üzereyken hayvan onu da yakalayıp yere serdi. Kadın kocasına kaçmaya çalışarak hayvanı öfkelendirdiği için kızmıştı. İkisi dimdik dursa hayvanı püskürtebilirlerdi belki de. Bu yüzden korkak diye bağırıp duruyordu. Gerçekten harika bir fikir bu Watson ama tek bir kusuru var. Neymiş o kusur Holmes? İkisi de kafesten 10 metre ötedeyse hayvan nasıl serbest kaldı? Bir düşmanları serbest bırakmıştır belki de. Peki gösterilerde kafesin içinde birlikte numaralar yapıyorken dışarı çıktığında neden üstlerine saldırdı? Belki yine aynı düşman onu kızdırmak için bir şey yapmıştır. Holmes bir süre sessiz kalıp düşündü. Senin teorinle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Ronder'ın düşmanı çoktu. Edmunds'tan öğrendiğim kadarıyla sirkte esip gürleyen, karşısına çıkanı yeri geldiğinde küfürle, kaba sözlerle de yıkıp geçmeyi bilen iri yarı bir adammış. Sabahki konuğumuzun sözünü ettiği canavar da beyefendinin ta kendisiydi bence. Ancak bütün bu spekülasyonlarımız delillerle destekleyemediğimiz sürece lafta kalacaktır. Dolapta soğuk keklik bir şişede mont olacaktı Watson. Biraz güç depolayalım yoksa ihtiyaç duyduğumuzda çok ararız. Araba bizi bayan Merilov'un evine bıraktığında tombul kadını mütevazi pansiyonunun kapısında bizi beklerken bulduk. Tek bir endişesi vardı, o da böyle değerli bir kiracıyı kaybetmekti. Bu yüzden bizi yukarı çıkarmadan önce tatsız bir şey söylemeyelim ya da yapmayalım diye uyardı. Böyle bir şey yapmayacağımızı söyledikten sonra eski püskü merdivenleri çıkıp gizemli kiracının odasına geldik. Kapalı, havasız, küf kokan bir odaydı burası. Kiracının hiç dışarı çıkmadığı düşünülürse bunda şaşırtıcı bir yan yoktu. Hayvanları kafeslerde tuttuğu yılların ardından kader intikamını almış, onu da vahşi bir hayvan gibi kafese kapatmıştı. Odanın bir köşesindeki kırık dökük bir koltukta oturmuş bizi bekliyordu. Hareketsiz geçen uzun yıllar hatlarının kalınlaşmasına neden olsa da bir zamanlar güzel, kıvrımlı bir vücuda sahip olduğu belliydi. Yüzündeki kalın, koyu renkli peçe ancak üst dudağına kadar indiği için biçimli ağzı ve zarif çenesi ortadaydı. Her halinden bir zamanlar etkileyici bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Sesi bile melodik ve hoştu. İsmim size yabancı gelmemiştir Bay Holmes diye söze girdi. Buraya kadar geleceğinizi biliyordum. Haklısınız mı adam ama vakanızla ilgilendiğimi nereden bildiğinizi anlayamadım. Sağlığıma kavuştuktan sonra beni Bay Edmunds sorguya çekmişti. Korkarım ona yalan söyledim ama sonradan çok pişman oldum. Gerçekleri söylemekte her zaman fayda vardır. Peki ama ona neden yalan söylediniz? Çünkü ucu başka birinin kaderine bağlıydı. Aslında ciğeri beş para etmeyen biri olduğunun farkındaydım ama yine de vicdanım el vermedi. Bir zamanlar çok yakındık. Hem de çok. Bu engel şimdi ortadan kalktı mı? Evet beyefendi, sözünü ettiğim kişi öldü. O halde neden şimdi bildiğiniz her şeyi polise anlatmıyorsunuz? Çünkü düşünmem gereken bir kişi daha var ve o kişi benim, Bay Holmes. Polis soruşturmasının bir resaleti ortaya çıkarmasına izin veremezdim. Fazla ömrüm kalmadı ve son günlerimi huzur içinde geçirmek istiyorum. Ama yine de korkunç hikayemi sağduyu sahibi birine anlatmak ve anlaşılmak istiyorum. İltifat ediyorsunuz madem ama unutmayın ki ben aynı zamanda sorumluluk sahibiyimdir de. Anlattıklarınızı dinledikten sonra bunu polise bildirmeyeceğime dair garanti veremem. Buna itirazım yok Bay Holmes. Bir süredir çalışmalarınızı takip ettiğim için karakterinizi ve yöntemlerinizi gayet iyi biliyorum. Artık okumak kaderimin bana layık gördüğü tek zevk ve inanın bana dünyada olup biten her şeyi yakından takip ediyorum. Ama ne olursa olsun şansımı denemeye kararlıyım. Anlatmazsam ruhum huzur bulmayacak. Arkadaşımla ben size dinlemeye hazırız. Kadın ayağa kalkıp bir çekmeceden bir erkek fotoğrafı çıkardı. Kocaman kollarını şişirdiği göğsünün üzerinde kavuşturmuş, muhteşem bir fiziğe sahip, her halinden profesyonel bir akrabat olduğu belli olan bir adamın fotoğrafıydı bu. Gür bıyıklarının altında belirmiş olan tebessüm, hayatta çok şey başarmış bir adama aitti. ''Leonardo bu.'' dedi kadın. Görgü tanıklarından biri olan Leonardo mu? Ta kendisi ve bu da... Bu da kocam. İnsan-domuz karışımı, daha doğrusu yaban domuzu karışımı, korkunç bir surat vardı bu fotoğrafta. Karşımda duran bu uğursuz ağzı öfkeden köpürmüş halde o küçük sinsi gözleri ise dünyaya şeytanca bakarken hayal etmek hiç de zor değildi. Zorbalık, kabadayılık, hayvanlık bu suratta bütün bunlar okunuyordu. Beyler bu iki resim hikayeyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ben sahnede doğup yetişmiş, 10 yaşına gelmeden ipten ipe atlayıp cambazlık yapmaya başlamış zavallı bir sirk kızıydım. Büyüyüp bir kadın olduğumda bu adam beni sevdi. Tabii şehvet ne kadar sevgi sayılabilirse artık. Ve bir çılgınlık anında evlendik. O günden sonra hayatım bu zebaninin başımdan ayrılmadığı bir cehenneme döndü. Sirkte kocamın bana çektirdiklerinden haberdar olmayan kimse yoktu. Çoğu zaman beni bırakıp başka kadınlara gitti. Mızmızlanmaya kalktığımda ise bağlayıp kırbacıyla dövüyordu beni. Herkes bana acıdığı kadar ondan da nefret ediyordu ama ellerinden ne gelirdi ki? Ondan korkuyorlardı. Zaten yeterince katlar değilmiş gibi içince daha da tehlikeli oluyordu. Birilerine saldırıdan ya da hayvanlara zalimlik yaptığı için defalarca içeri girse de her seferinde cezasını ödeyip çıkıyordu. En iyi adamlarımız birer birer çekip gittikçe gösteride çuvallamaya başlamıştı. Bütün kampı ben, Leonardo bir de Palaccio, Jimmy Griggs ayakta tutuyorduk. Zavallı Grix kendi hayatı gözyaşlarıyla dolu olsa da seyircileri güldürmeyi her zaman başarırdı. Sonra Leonardo yavaş yavaş hayatıma girmeye başladı. Nasıl biri olduğunu siz de gördünüz. O harikülade vücudun içindeki zavallı ruhu sonradan görebilmiş olmama rağmen yine de kocamın yanında melek kalır. Bana acıyıp yardım etmeye başladıktan bir süre sonra aramızdaki samimiyet aşka dönüştü. Bu hep hayalini kurduğum ama bir daha başıma geleceğini tahmin etmediğim derin ve tutkulu bir aşktı. Bundan kocam da şüphelenmedi değil ama bence o kabadayı olduğu kadar korkağında tekiydi. Ve Leonardo da korktuğu tek adamdı. İntikamını bana her zamankinden daha çok işkence ederek almaya başlamıştı. Bir gece Leonardo çığlıklarımı duyup karavanımızın kapısına kadar gelmişti. O gece kötü bir şey yaşanmadı ama sevgilim ve ben bunun er ya da geç başımıza geleceğini anlamıştık. Kocam yaşamayı hak etmiyordu. Buna son vermenin bir yolunu bulmak zorundaydık. Leonardo'nun kafası böyle şeylere yatkındı. Her şeyi o planladı zaten. Bunun için onu suçlamıyorum. Çünkü ben de her şeyi yapmaya hazırdım. Ama yine de bana kalsa böyle bir planı hayatta tasarlayamazdım. Uzun bir çubuk yaptık. Yaptık derken Leonardo yaptı. Tepesine de sivri uçları dışarıda kalacak şekilde beş tane inşaat çivisi çaktı. Bitirdiğinde bir aslanın pençesinden farksız olmuştu. Tahmin edeceğiniz üzere bununla kocamı öldürecek, suçu aslanın üzerine atmak için de kafesi açıp zavallı yaratığı dışarı salacaktık. Kocamla her zamanki gibi hayvanı beslemeye gittiğimizde geci zifiri karanlıktı. Çiğ eti çinko bir kovanın içinde taşıyorduk. Leonardo ise kafese giderken önünden geçmek zorunda olduğumuz büyük bir karavanın dibinde bizi bekliyordu. Biz önünden geçerken yavaş kalıp saldırıya geçemeyince arkamızdan parmaklarının ucunda sessizce gelmiş. Çubuğu kocamın kafasına vurmuştu. Çubuk indiği anda kocamın kafasından gelen çatırtıyla yüreğim sevinçten kıpır kıpır olmuştu. Hemen atılıp aslanın kafesinin mandalını açtım. İşte ne olduysa o anda oldu. Bu yaratıkların insan kanının kokusunu nasıl çabucak aldığını ve kanın onları ne kadar azdırdığını duymuşsunuzdur. Hayvan o anda içgüdüsel olarak bir insanın öldürüldüğünü sezmişti. Ben kapıyı açar açmaz atlayıp üstüme çıktı. Leonardo beni kurtarabilirdi. Gelip çubukla bir kez olsun vurmuş olsa hayvan ürküp kaçabilirdi. Ama o da paniğe kapılmıştı. Önce korkuyla bağırdığını duydum, ardından arkasını dönüp kaçtığını gördüm. Aynı anda aslanın dişleri yüzüme kilitlenmişti. Beni o sıcak, berbat nefesiyle adeta zehirlediği için acıyı hissetmiyordum. Bir yandan o kocaman kanlı dişlerini ellerimle kendimden uzaklaştırmaya çalışırken bir yandan da imdat çığlıkları atmaya başladım. Kamp bu çığlıklarımı duymuş, herkes ayaklanmıştı. Sonra Leonardo, Griks ve diğer adamların beni hayvanın pençelerinden kurtardığını hatırlıyorum. Ve bu uzunca bir süre boyunca hatırladığım tek şey oldu Bay Holmes. Aylar sonra kendime gelip aynaya baktığımda aslana lanetler hem de ne lanetler yağdırdım. Ama güzelliğimi elimden aldığı için değil, hayatıma oracıkta son vermediği için lanet okuyordum. Artık hayattan tek bir isteğim kalmıştı Bay Holmes ve neyse ki bunu elde edecek kadar param da vardı. Korkunç yüzümü kimsenin göremeyeceği şekilde örtüp tanıdığım kimsenin beni bulamayacağı bir yerde yaşamak istiyordum sadece. Yapabileceğim başka bir şey de yoktu zaten. Ölmek üzere mağarasına çekilmiş, zavallı, yaralı bir hayvan. Eugene Ronder'ın sonu böyle olmak zorundaydı. Bu kederli kadın hikayesini anlatıp bitirdikten sonra bir süre sessizce oturduk. Sonra Holmes kolunu uzatıp daha önce gösterdiğine nadiren tanık olduğum bir sevecenlikle kadının elini tuttu. ''Zavallı kız'' dedi sonra da. ''Zavallı kız, kaderin insana ne tür oyunlar oynayacağını bilmek o kadar zor ki. Eğer adalet diye bir şey yoksa bu dünya kötü bir şakadan ibaret demektir. Peki ama şu Leonardo'ya ne oldu?'' ''Ondan bir daha haber alamadım. Belki de ona gücenmeye hakkım yoktu. Bir aslandan artak kalanlara razı olmaktansa... Gönlünü sirkte karşısına çıkan ilk kadına kaptırmayı tercih etti herhalde. Ama bir kadın aşkını öyle kolay kolay bir kenara atamaz. Evet, beni o yaratığın pençelerine terk etmişti. Ona en çok ihtiyacım olan zamanlarda ortadan kaybolmuştu. Ama yine de gönlüm onu dar ağacına göndermeye el vermedi. Benim için hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Yaşadığım şu hayattan daha korkunç ne olabilirdi ki? Ama en azından Leonardo'yu koruyabilirdim. Ve artık o da öldü. Geçen ay Margate'de yüzerken boğularak ölmüş. Gazetede okudum. Peki bütün hikayenin en sıra dışı, en dahiyane parçası olan o aslan pençeli çubuğa ne oldu? Bilemiyorum Bay Holmes. Kamp yerinde derin bir kuyu vardı. Belki de o kuyuya... Neyse artık bir önemi kalmadı zaten. Dava kapandı ne de olsa. Evet dedi kadın. Dava kapandı. Tam kalkmış gidiyorduk ki kadının sesindeki bir şey Holmes'a koydu. Birden dönüp yanına kadar gitti. ''Hayatınız sadece size ait değildir.'' dedi. ''Bunu aklınızdan çıkarmayın.'' ''Peki ama kime ne faydası var ki?'' ''Kim bilir, acıya sabırla karşılık vererek bu sabırsız dünyaya en değerli derslerinden birini veriyor olabilirsiniz.'' Kadının buna verdiği cevap korkunç oldu. Peçesini kaldırıp ışığa çıktı ve ''Siz olsaydınız buna sabredebilir miydiniz?'' dedi. Silinip gitmiş bir yüz nasıl tarif edilirdi ki? O gözler, bu tüyler ürpertici harabenin ortasında hüzünle bakan, yaşayan tek şey olan o güzel gözler. Manzarayı belki daha bile korkunç bir hale getiriyordu. Holmes'le birlikte merhamet ve isyanla dolu halde ayrıldık o odadan. İki gün sonra ziyarete gittiğimde, Dostum şöminenin üzerinde duran küçük mavi bir şişeyi işaret etti gururla. Elime alıp baktım. Üstünde kırmızı, zehir etiketi vardı. Kapağını ise burnuma bademe benzeyen hoş bir koku geldi. ''Siyanür mü bu?'' diye sordum. ''Aynen bu sabah postayla geldi. Bir de mesaj çıktı içinden. Günahımı sizin ellerinize teslim ediyorum. Tavsiyenize uyacağım.'' ''Bunu gönderen cesur kadının kim olduğunu tahmin etmek zor olmaz sanırım Watson.''